Bir kul, devamlı Allah'ın inayet ve hidayetine sığınmadıkça, şeytanın hile ve tuzaklarından kurtulamaz kardeşlerim. Bunun için bizler devamlı Allah'a sığınmalı, Allah'ın rızası ve tevfikine vesile olan hayırlı ve salih emellere sımsıkı sarılmalıyız. Bütün dikkat ve gayretimizle Allah'a kullukta kusur etmemeye çalışmalıyız. İşte o zaman bizler de Yüce Rabbimizin dediği gibi Ey İblis! Benim öyle halis kullarım vardır ki Senin onlara karşı hiçbir sultan yoktur. Sen ancak sana uyan azgınları azdırabilmiş olacaksın. Allah'ım bizi bu halis kullarının arasına kat. İşte kardeşlerim, Yüce Rabbimizin kullarım dediği kullar, şeytanın tesir sahasının dışındakilerdir. Çünkü onlar, alemlerin Rabbine karşı kullukta samimi ve ihlaslıdırlar ubudiyet makamının gereklerini gerçekleştirmiş bulunmaktadırlar. Onların kalpleri iman ve tevhid nuruyla nurlanıp şuurlanmış, işleri ihlaslı olmuş, yakin ve tahkikleri de devamlı bulunmuştur. Artık onlar taklikten kurtulup tahkike ermişlerdir. Allah indinde mukarrabinden Tahva ve ubudiyet ile Allah'ın dostu derecesinde olmuşlardır. Allah'ın bizi de onlardan yaz. Bu sebepten Yüce Allah bakın onları bir ayetinde nasıl müstesna kılıyor. Yani kendisine zarar veremeyeceğini iblise itiraf ettirip onun dilinden Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Ancak Ya Rabbi kendilerine ihlas verilmiş kulların müstesna benim onları etkileyip de azdırmam mümkün olmayacaktır demiştir Hicir Kırt'ta. Evet kardeşlerim işte bu böyledir ve hakikaten çok önemlidir. Yüce Allah'ın ben aciz kuluna bu husustaki lütuf ve minnetini de gerçekten çok büyük olmuştur. Onun bize olan lütuf ve keremi sayesindedir ki şeytanın ilgisi ve etkisi hasebiyle kalplerin hastalanması ve bu hastalıklarının devası ve şifası konusunda çok dikkatli ve gayretli olmuşuzdur. Allah subhanahu ve teala biz aciz kulunu da bu hususta pek çok bilgi ve marifetlere mazhar kılmış bu adeta bu konunun hekimi haline gelmiştir. Şeytanların vesvesesiyle kalplere arız olan hastalıklar bu hastalıklarının sebebiyet verdiği işler ve neticede kalplerde yerleşen ahval üzerinde ve bütün bunların tedavi yolları hakkında böyle bir kitap kaleme alınmış bulunmaktadır. Ben hiç şüphe etmiyorum ki, bütün amellerin ve hallerin, iyi veya kötü oluşlarının esas medarı, kalptir. Kalpteki kasıt ve niyetin, iyi veya kötü oluşudur. Bizler bazen kişinin kalben ve manen, ölmüş olduğundan bahsederiz. Aslında bu nedir ve nasıl olmaktadır? Şüphesiz başlangıç kalplerin düşmanları bulunan şeytanların vesveseleridir. Bazı kalpler şeytani vesveselere kabullenmekte sonra bu vesveseler kalplerde meyvelerini vermektedir. Sonra da bu iş ve amel olarak ortaya çıkmaktadır. İş ve amellerin kötü oluşu da tekrar kalpleri karartmaktadır. Yani, şeytanların vesvesesi yüzünden kasıt ve niyetleri az da olsa bozulmalar meydana gelen gönüller bulunmakta, sonra bu kötü amele dönüşmekte, kötü işler de kalbin fesadına sebep olmaktadır. Neticede kardeşlerim, kalp tamamen bozulup kararmakta, hastalık bir diğer hastalığa sebebiyet vererek artmakta ve sonunda kalp ölmektedir. Artık o kâlde hiçbir hayat ve nur kalmamaktadır. Biz ise kul ve insan kardeşlerimizden hiçbirinin bu elim akıbete düşmesini istemeyiz. Adem oğullarından veya Müslüman cemaatlerden niceleri şeytanın tuzağında iniyim inim inlerken eli kolu bağlı oturup seyirci kalamayız. Burada kitabımızın giriş kısmında kısaca anlatmaya çalıştığımız bu çok önemli konu ile ilgili geniş bilgiler çeşitli bölümler halinde ve bir takım başlıklar halinde gelecektir. Burada Allah'ın bize olan büyük lütfunu böylece dile getirdikten sonra kendisine çok önem verdiğimiz ve adına şeytanın tuzakları ve insanların kurtuluş yolları dediğimiz bu kitabın başlıca konularını sizlere takdim edeyim. Birinci kalpler, sıhhatli kalpler, hasta kalpler, ölü kalpler üzere olmak üzere üç kısımdır. İki kalbe ait hastalıklar, üçüncü başlığımız kalp hastalıklarıyla ilgili ilaçlar iki kısımdır. A- tabi ve fıtri ilaçlar b. dini ve manevi ilaçlar dördüncü başlığımız kalbin diri ve nurlu olması bütün iyiliklerin kaynağını oluşturması ölmüş ve kararmış olması da bütün kötülüklerin kaynağını oluşturması 5. kalbin diri ve sıhhatli olması ancak Allah'ı tanıması ona hakkıyla inanıp bağlanması, daima onun rıza ve hoşnutluğunu isteyip araması, onu ve onun emirlerini her şeyin üzerine tercih etmesiyle mümkündür. 6. Kalbin bütün saadet ve izzeti, bütün elemlerden kurtulup huzur ve salaha kavuşması, ancak Allah'tan başka hiçbir mabut edinmemekle ve Allah'ı her şeyin üzerinde bir sevgiyle, sevmekle kabildir. 7. Kalbin çeşitli hastalıklardan kurtulabilmesi için gerekli bütün ilaçlar Kur'an'da mevcuttur. 8. Kalbin temizlenmesi, temiz olarak tutulması ve temizliğinin artırılması. 9. Kalbin kalbe ait kirlerden temizlenmesi nasıldır. 10. Kalbin hasta veya sağlıklı oluşunun belirtileri 11 Kalp nefsani arzuların esiri olduğu zaman bundan nasıl kurtulur? 12 Kalp şeytani vesveselerden nasıl kurtulur? 13 Şeytanın Adem oğulları için kurduğu çeşitli tuzaklar. Evet. Bütün güç ve kuvvet sadece o yüce ve ulu Allah iledir. Evet kardeşlerim bölümler bu kadar. Şimdi birinci bölüme başlayalım. Birinci bölümde kalpler, sıhhatli kalpler, hasta kalpler, ölü kalpler olmak üzere 3 kısım. Birinci bölümden başlayalım. Bakalım sahih ve diri kalpler nasıl oluyormuş kardeşlerim sahih ve diri kalpten maksat yarın kıyamet gününde sahibini ebedi saadet ve selametle kavuşturacak olan kalbi selimdir Allah'ın huzuruna kalbi selim ile gelenlerden başkası kurtulamayacaktır Rabbimiz Anuhu ve Teala'nın dediği gibi öyle bir gün ki ne mal ne oğullar fayda verir. Ancak Allah'ın huzuruna küfür, şirk, nifak, masiyet hastalıklarından korunmuş selim bir kalp ile gelen fayda görür diyor. Şu ara 88-89'da. Kalbi selim demek kardeşlerim salim olan kalp demektir. Öyle bir kalp ki, küfür, şirk, şikak, nifak, masiyet kirlerinden korunmuş, sağlam, sıhhatli ve tertemiz bir kalptir. Selamet, yani, kalbe ait bütün kir ve lekelerden salim olmuş. O kalp için artık sabit bir sıfat haline gelmiştir. Artık o, bir gün selamette, bir gün afette değildir. Rabbim böyle bir kalbi bizde daim eylesin. Hep salim, sağlam ve tertemizdir. Hiçbir arızası ve hastalığı yoktur. Bunun dışında kalan kalpler ise, ya hasta, mariz, alil, sakin bir kalptir, ya da hastalığının şiddetli olması neticesi hayatiyetini iyice kaybetmiş ölü bir kalptir. Kalbi selim üzerinde pek çok açıklamalar yapılmıştır kardeşlerim. Biz bütün bunları özet olarak şu şekilde ifade edebiliriz: Kalbi selim Allah'ın haber ve beyanlarına aykırı şüphelerden, emir ve nehilerine aykırı şehvetlerden. Salim olan bir kalptir. Kalbi Selim, Allah'tan başkasına ibadetten Allah'ın resulünden başkasını hakem tanımaktan arınmış ve korunmuştur. Artık o kalbin Allah'tan başka Allah'ı severcesine sevdiği hiçbir şey yoktur. Korkusunu sadece Allah'tan, umudunu ve tevek sadece Allah'adır bütünüyle yöneldiği Allah'tır. Mutlak itaat ve teslimiyeti Allah'adır. Artık her işinde ve halinde Allah'ın rızasını tercih etmekte, Allah'ın gazabını icap ettiren şeylerden son derece uzaklaşmaktadır. Zaten yalnız Allah'a yapılması lazım gelen ibadetin, ubudiyetin hakikati de budur. Allah bizi bunda daim kılsın. Demek ki kardeşlerim, ebedi saadet müjdesi kendisine bağlı kılınan kalbi selim içinde hiçbir ile şirk bulunmayan asla kendisiyle Allah'a ortak koşulmayan Allah'a olan kullukta ihlasa ermiş bulunan bir kalptir. Artık bu kalp yalnız Allah'ı istemekte, Allah'ı sevmekte Allah'a güvenmekte, Allah'a dönmekte, Allah'a boyun eğip teslim olmakta, Allah'tan korkup ondan ümit etmektir. İbadet ve amellerini asla Allah'tan başkasını ortak kılmamaktır. Eğer Allah'tan başka bir varlığa seviyorsa, bu da yine Allah'a Azze ve Celle için sevmekte, bir şeye engel oluyorsa, Allah Azze ve Celle için engel olmaktır. Aslında bütün bunlar tevhiddir kardeşlerim. Bütün bunları yaparken de Allah'ın hak elçisi aleyhissalatü vesselam'dan başkasını da asla hakem olarak tanımamaktır. Resulullah'ı hakem tanımakta da bir başkasını ona ortak yapmamaktadır. Bu da alimlerin dindeki yeri ve çizgileridir. Başkalarının sözlerini ve işlerini hatta kendi kalbinin ve vicdanının sözlerini ve işlerini hep aleyhissalatü vesselamın hakemliğine arz etmekte her şeyi Allah'ın kitabı ve Allah'ın Resulü'nün sünnetiyle değerlendirmektir. İşte kardeşlerim bu iki asli esasa uygun düşmeyen şeyleri kabul etmekten onlara inanmaktan uzak ve salim bulunmaktır yani ibadetin kabulünde ne varmış iki tane esas birincisi ne olursa olsun her şeyi Allah için yapma yaptığım ameli de aleyhissalatü vesselamın sünnetine uygun yapma evet küçük veya büyük bütün amel ve ibadetler konusunda da ciddiyet ve titizliği göstermekte ve her zaman Allah'a giden yolda hakem ve kılavuz sadece Allah'ın resuludur deyip durmaktadır. Herhangi bir düşünce, inanç, söz ve işte ve a.s.m'ın kılavuzluğundan bir santim ayrılmamak için bütün şiddet ve kuvvet ve dikkatini kullanmaktadır. Tıpkı Rabbimiz Fanehu ve Teala'nın şu ayetinde beyan buyurduğu hali yaşamaktadır. Ey iman etmiş olanlar! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Hucurat bir. İşte bu ayette bir kalbin nasıl kalbi selim olacağını ve selim olarak kalacağını göstermekte kardeşlerim. Allah bizi, ehlimizi, kıyamete kadar gelecek bütün neslimizi bunda daim kılsın. Allah'ın emrinin Resul'ün sözünün önüne geçilmemesini emretmektedir. Binaenaleyh selim bir kalp ve vesselama muhalefetten selamette olur. O söylemedikçe söylemez o emretmedikçe yapmaz. Evet. Küçük veya büyük her bir iş için iki soru sorulacak kardeşlerim. Bunu niçin ve ne şekilde ve ne keyfiyette yaptın denilecek. Niçin yaptın sorusu o fiilin sebebi ve illeti üzerine olacak. Ne şekilde yaptın sorusuna da o fiilin mahiyeti üzerinde olacaktır. Böylece yapılan fiillerin dünyevi ve şahsi bir sebeple mi yoksa Allah'ın emri ve rızası gözetilerek mi yapıldığı sorulduğu gibi neye dayandırılarak ve neye uyularak yapıldığı da sorulacak. Hani birileri derler ya benim namazım şimdi olmuyor mu? Benim orucum şimdi olmuyor mu derler ya, işte cevabı. Yani birincisi ihlastan, ikincisi de Allah'ın Resulü'nün onun elçisine uyup uymamaktan geçiyor kardeşlerim. Allah bizi bunu anlayanlardan eylesin. Zira Allah ihlassız ve itaatsız hiçbir işi kabul buyurmaz kardeşlerim eğer kul her iki soruya da güzelce cevap vereyim derse hem ihlasının tam olmasına hem de aleyhissalatü vesselama itaatinin tam olmasına çok dikkat etmesi lazımdır. Başka türlü o kulun kalbinin kalbi selim olması mümkün değildir. Buna güzelce dikkat ettiği takdirde Kalbinde ihlasa aykırı bir istek, Ali selamete ve selama itaate aykırı bir arzu zaten kalmamış olur. Ve onun kalbi riya ve heva gibi nefsani isteklerden tamamen arınıp selamete ermiş bulunur. Allah'ım bizi bunlardan kıl. İşte kardeşlerim ebedi kurtuluş ve saadetin kendisine bağlı bulunduğu kalbi Selim'in hakikati, hakiki manası budur. Evet, gelelim ikincisine. Ölü kalplere. Başlığı bile insanın içine bir karanlık sokuyor değil mi? Ölü kalpler de kardeşlerim, yukarıda anlattığımız kalbi Selim'in yani sıhhatli ve manen diri kalbin zıttıdır. Manen diriliğini kaybetmiş bir kalptir. Artık bu kalp, alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanımamakta, ona, onun emriyle ve Rasulü'nün hakemliğiyle kullukta bulunmamaktadır. Allah'ın rızasını ve muhabbetini düşünmemektedir. Tam tersine nefsin şehvetlerine lezzetlerine uymaktır. Hep buna ulaşmayı ve bu noktada kalmayı istemekte ve Rabbul Alemin hazretlerinin hoşnutluğuna veya öfkesine hiç aldırmamaktadır. Allah kendisini sürekli kontrol eden ve bu hale düşmekten beri olan samimi kullardan eylesin. Artık o, yani manen ölmüş bulunan kalbin sahibi, artık nefsin arzularına tapmakta ve uymaktadır. Onun sevgisi, korkusu, ümidi, arzusu, kabul ve red etmesi, teslimiyet ve tazimi hep nefsine ve nefse adına olmaktadır kardeşlerim. İşte bu ölü kalplerdir. Artık onun tapındığı varlık bütün sevgi ve nefretlerinde tercih sebebi sadece nefsinin arzusudur. Artık nefsani arzular onun imamı yani uyduğu önder Şehvetler emin aldığı komutan cehalet ve gafletle kendisini idare eden olmuştur. Şehvet ve gaflet denilen bir azmana binmiş o istikamette gitmekte başka hiçbir şey görmemekte ve tanımamaktadır. Bütün düşüncesi dünyevi ve nefsi arzularını gerçekleştirmektir artık dünyevi ve nefsane arzularla iyice mest ve sarhoş olmuştur. O kadar sarhoştur ki hakkın sesini ve nasihatçının nasihatını duymamaktadır. Artık o bu noktadan çok uzaklaşmış bulunmaktadır. Onun duyduğu ses, aldığı nefes ve hep şeytani ve nefsane olmaktadır. Artık dünyadan, hevadan ve batıldan başka hiçbir şey görmemektedir, duymamaktadır. Aklı başında bir Müslüman kardeşlerim, elbette bu duruma gelmiş bir insanla arkadaşlık etmeye dahi cesaret edemez. Zira böyleleri etrafına ve yanındakilere hep hastalık aşılamaktadır onlarla oturup kalkanlar kısa zamanda zehirlenmekte ve manen komaya girmektedir. Çare yok. Böyleleriyle arkadaşlığı biraz devam ettiren helak olmaya mahkûmdur. Meğer ki günün birinde Allah'tan bir hidayet ve inayet yetişen. Allah kalplerimizi diri tutsun. Kalplerimizi İslam'da sabit kalsın kardeşler. Kısaca ölü kalplere de böyle değindikten sonra gelelim hasta kalplere. Bu bölümde bahsedeceğimiz kalp de hasta kalplerdir. Bu kalp kısmen diri olmakla beraber hasta ve illetli bir kalptir bir cihetten ölü, bir cihetten diri bir kalptir. Bu iki cihetten hangisi galebe çalarsa, bu kalpte ona göre hüküm alır. Aslında bu kalpte Allah'a iman, ihlas ve muhabbet vardır. Bu kalpte Allah'a güvenip dayanır. Bu itibarla da diri sayılmaktadır. Fakat bu kalp, içindeki şehvetleri ve onları elde etmek için gayretleri terk etmiş de değildir. Asıl dikkat edilmesi gereken nokta bu. Hırs, haset, kibir, ucup, mevki ve makam sevgisi gibi hasletler bu kalpte yer almış bulunmaktadır. Hastalığın sebebi de zaten bunlardır. Yani hasta kalpler iki tarafa da iltifat ve itibar etmektedir. Bu kalpler hem rahmani sese hem de şeytani sese kulak vermektedir. İşte bu kalp hasta bir kalptir kardeşler. İşte bu kalp hasta bir kalptir. Hangi tarafa? daha fazla meyil ve itibar ederse, o tarafın hükmünü ve neticesini görür. Rahmanı tarafa daha fazla itibar eder. Ahiretini dünyasına tercihte bulunur. Şeytanı ve nefsani cihet olan meyilini gittikçe zayıflatır ve azaltırsa, sonunda müptela olduğu bu hastalıktan kurtulup, necat ve saadete erer. Yok, eğer şeytani ve nefsani taraf olan meyil ve itibarını gittikçe artırırsa sonunda iyice hastalanıp ölür, tamamen ölmüş kalpler arasında yerini alır, ebediyen hüsranda kalır. Birinci kalp yani sahih ve selim olan kalp, diri, canlı, hakka icabet eden, kalp olarak kendisinden beklenen görevleri eksiksiz eda eden bir kalptir. İkinci kalp ölmüş sayılabilecek kuru bir kalptir. Üçüncü kalp de hasta bir kalptir. Ya hastalığından kurtulup selamet tarafına geçer, yahut da helak olup gider. Bakın Rabbimiz Hanuhu ve Teala bu üç kısım kalbin halini şu ayeti cellesinde nasıl buyurmuş kardeşlerim Resulüm senden önce hiçbir Resul ve Nebi'yi göndermemiştik ki o bir şeye arzu ettiği zaman şeytan onun arzusu içerisine mutlaka bir düşünce atmış olmasın fakat Allah şeytanın attığını derhal iptal eder sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Allah mutlak bilgi ve hikmet sahibidir. Allah böyle yapar ki, şeytanın attığını, kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri katılaşanlar için bir imtihan yapsın. Zalimler elbette uzak bir ayrılık içindedirler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar da, o Kur'an'ın Rabbından gelen bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar. Böylece kalpleri ona saygı duysun. Şüphesiz Allah inananlara mutlaka doğru yola iletir. Haç 52'den 54'e kadar. Evet. İşte bu ayet-i kerime açıkça görüldüğü gibi kalpleri üç kısım olarak bildiriyor kardeşlerim bunlardan ikisi fitneye tutulmuş kalp biri de hangisi kurtuluş ve hidayete ermiş kalptir fitneye tutulmuş olan kalp hasta kalp ile katı kalptir kurtuluş ve hidayete ermiş kalpte Rabbına teslim olup boyun eğmiş huzur ve idminana ermiş müminin kalbidir Allah bizi bunda daim kılsın bir insanın kalbi veya herhangi bir azası eğer sahih ve afetlerden salim ise ondan beklenen görevleri yerine getirebilir kardeşlerim işte o huzur yaratılış gayesine uygun işler yapar yok eğer o organda bir afet ve aksaklık meydana gelmişse kendisinden bekleneni ne yapamaz yapamaz yaradılış gayesi istikametinde bir takım işleri yerine getiremez mesela kişinin eli var ama çolak dili var ama tap burnu var ama koku almaz gözü var fakat görmez bütün bunlar bu organlarda meydana gelen hastalık ve afetlerden dolayıdır. İlgili organ bir afete maruz kaldığı için kendisinden beklenenini yapamamakta, kendisinde bulunan aksaklık görevini yapmasına engel olmaktadır. İşte aynen bunun gibi kardeşlerim, bir kalp de eğer hastalanmış veya katılaşmış ise kendisinden beklenen görevleri yerine getiremez. Ne yapıp yapmalı? İslam'ın Kur'an eczanesinden verdiği ilaçlarla onu tedavi etmeli. Vahyin gösterdiği yoldan gitmelidir. Yukarıda ağız ettiğimiz sebep ve haller dolayısıyla kalplerde ister istemez üç kısma ayrılmış bulunmaktadır birinci kısımdaki kalp sahih ve salim olan kalptir. Böyle bir kalp ile hakkı kabul etme ve hakikati sevme, hakkı her şey üzerine tercih etmek arasında hiçbir perde ve engel yoktur. Bu kalp hakkı idrak eder hem de hakkıyla idrak eder ve onu her şeyin üzerine tercih eyler. Hakkı kabul hususunda bu kalbin hiçbir engeli ve sıkıntısı yoktur. Daima hak neredeyse o da oradadır. Kıl kader haktan ayrılmaz. Allah'ın kalbimizi bunda daim kıl. İkinci kısımdaki kalpte ölü ve katı kalptir. Hakkı kabul etmez, bilerek hak ve hakikate karşı durur. Allah'ın bizi bu duruma düşmekten beri 3 Üçüncü kısımdaki kalp ise hastalanmış bir kalptir. Eğer hastalığı vaktinde ve gereği gibi tedavi edilmez de gittikçe artarsa, sonunda o da katı ve ölü kalp olur gider. Eğer gereği gibi bakılıp tedavi edilecek olursa, gittikçe iyileşir sıhhatli ve selametli bir kalp olur ve birinci kısımdaki kalplere katılır Allah'ım bize sadık hayırlı dostlar verin şeytanın kalplere attığı şüphe şek ve şevhetlere gelince kardeşlerim ikinci ve üçüncü kısımdaki kalplerin bu bakımdan durumları iyi değildir Zira katılaşmış veya hastalanmış bulunan bu kısımdaki kalpler derhal şeytanın attığı şek ve şüphelere kulak verip fitneye kapılırlar. Halbuki şeytanın attığı bu kabil şek ve şüpheler diri sıhhatli ve selametli kalpler için birer fitne sebebi olmak şöyle dursun tersine daha da kuvvetlenip dirilmelerine sebep olur. Zira böyle olan kalpler, şeytanın attığı şek ve şüpheleri, bütün şiddet ve kuvvetiyle reddederler. Bu şüphe ve şevhetlerden, şiddetle nefret eder ve öfkelenir. Hak ve hakikatın, bunun aksine olduğunu da rahatlıkla bilip, idrak eder. Böyle bir kalbin sahibi mümin hakkı derhal kabullenir ve ona itaat ve teslimiyet gösterir. Şeytanın attığı şek ve şüphelerin batıl olduğunda hiçbir tereddütü yoktur. Neticede böyle bir kalp sahibi mümin hem hak ve hakikate karşı olan iman ve muhabbetini artırır, hem de batıla karşı olan tavır ve şiddetini kuvvetlendirmiş olur. Yani, şeytanın kendisinin kalbine şek ve şüphe atmakla zararlı değil, aksine karlı çıkar. İşte müminin hali ve şanı böyledir. Kalpleri hasta veya katı olanların hali ise böyle değildir. Fitneye kapılan bir kalp, devamlı şek ve şüphe içindedir. Hakiki ve kamil manadaki müminin kalbi ise şeytanın attığı şek ve şüphelerden ebediyen hiçbir zarar görmez. Allah'ım bizi müminlerden eyle. Evet kardeşlerim, fitnelerin kalplere etkisi. Bu konuda Anıselat ve selam efendimizin Güzide arkadaşlarından Huzeyve, Huzeyfe İbn-ül Yeman şöyle rivayet ediyor. an Ecmail. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Evet. Çok güzel bir hadislerden bir tanesi. Fitneler diyor insanların kalplerine tezgahta dokunmakta olan hasır gibi teker teker arz olunur. Hangi kalp onu kabul ederse, işte o kalpte siyah bir nokta hasıl olur. O fitneyi inkar eden kalpte ise, bu inkare sebebiyle beyaz bir nokta hasıl olur. Böylece sonunda kalpler iki kısma ayrılır. Bir kısmı yüzüstü devrilmiş, ve içindeki boşalmış bir su kabı gibi tersine döner ve iyice kararır. Bu yüzden iyiyi, kötüyü hiç tanıyamaz olur. Artık onun nefsin arzularından başka kabul ettiği hiçbir şey yoktur. Bir kısmı da hiç lekesi olmayan beyaz bir tülbent gibi bembeyazdır. İşte yerler ve gökler devamınca hiçbir fitne bu kalbe zarar verecek değildir. Evet. Bu Müslüm'ün 144 nol rivayeti. Aleyhissalatü ve Selam Efendimiz bu sözlerinde fitnelerin insanların kalplerine birer birer arz edilişini hasır örmekte kullanılan çubukların birer birer atılıp örülmesine benzetiyor kardeşlerim uyanık olalım bu durumlara düşmeyelim diye bu atkıların teker teker örülmesiyle nasıl sonunda bir hasır meydana gelirse eğer kalplerde kardeşlerim Allah muhafaza fitneleri birer birer böyle kabul ederse sonunda kas katı ve simsiyah bir kalp olacağını böyle bir teşbih yoluyla bizlere haber vermek vermiş bulunmaktadır. Allah'ım kalplerimizi diri tut. Evet, kalplere arız olan fitnelerle ilgili bu hadisi şerife göre demek ki kalpler iki kısıma ayrılmış bulunmaktadır. aleykümselam tuhfa birincisi siyah kalp. Bir fitne kendisine arız olduğu zaman onu hemen kabul etmekte. Sanki süngerin suyu emmesi gibi, fitneyi emmekte ve bu sebeple kendisinde siyah bir leke oluşmaktadır. Artık bundan sonra arız olan fitneleri de teker teker emmektedir. Sonunda da simsiyah kesilmekte ve tersine dönmektedir. Yani kalp olmaktan çıkmakta. İlgili hadisteki, Tersine devrilmiş ve içindeki dökülmüş bir su kaba gibi. İşte benzetme bunun için. İşte o kalbin bu haline işaret etmekte. Bir kalp ki kardeşlerim, Böylece tersine dönmüş ve iyice kararmış. Artık o kalbe çare yok. Bu iki afetten helak edici iki büyük hastalık arzu olur. O kalbi helaka götürür, bu helak edici iki hastalıktan birincisi, hakkı batıldan seçememesidir. Diğeri ise, aleyhissalatü vesselamın getirdiklerine karşı kendi hevasını, nefsinin istek ve arzularını hakem kılmasıdır. Allah'ın bize bu belalara düşmekten beri buyur. Bu kalp, hakkı batıldan seçemez kardeşlerim elbette iyiliği iyilik olarak, kötülüğü de kötülük olarak artık tanıyamaz. Hatta onda bu hastalık iyice kuvvetlendiği zaman iyiliği kötülük, kötülüğü de iyilik olarak kabul eder. Sünnet olanı bidat, bidat olanı da sünnet olarak itikat eyler. Hakkı batıl, batılı da hak. İşte böyle bir kalp helaka sürüklenir. Böyle bir kalp aleyhissalatü vesselamın getirdiklerini hakem kılıp nefsini ona tabi kılacağı yerde nefsinin arzularını hakem kılıp aleyhissalatü vesselamın getirdiklerini nefsinin arzularına tabi kılar. Aleyhissalatü vesselamın getirdiklerine değil de nefsine uyar. İşte böyle bir hastalığa yakalanan bir kalbin de sonu hüsran ve helaka maruz kalmaktır. Evet. İkinci kısmı ise beyaz kalp. Bu kalbe imanın nuru doğmuştur. Bu kalpte devamlı olarak iman kandili yanmaktadır. Ona bir fitne aruz olduğu zaman hemen o fitneyi reddeder. Bu suretle nuru ve nurani kuvveti arttıkça artar. Gerçekten kalplere arız olan fitneler kalplerin hastalık sebebiyledir kardeşlerim. Bu fitnelerin bir kısmı şehvetler ve şüphelerle ilgilidir. Bir kısmı da haddi aşma ve sapıtmayla ilgilidir. Bir kısmı günahlar, bidatlar, haksızlıklar ve cehaletle ilgilidir. Bunların her biri kalbi yaralar kardeşlerim. Yaraladığı gibi lekeler de. Bu fitnelere maruz kalan kalpler fitnenin çeşidine göre ya niyet ve irade bozukluğu şeklinde hastalanır ya da bilgi ve itikat bozukluğu şeklinde bir hastalığa müptela olur. Bakın ve Vesselam'ın ashabı Allah onlardan razı olsun kalpten ilgili hastalıklardan çok daha iyi anlaşılsın diye bakın ne diyorlar Hüzeyfe diyor ki kalpler dört kısımdır bir içinde devamlı iman kandili yanmakta olan kalp ki bu müminin kalbidir Allah'ım bizi bunda daim kılsın İki, kapalı ve kilitli olan kalp ki, bu da kafirin kalbidir. Allah bizi böyle duruma düşmekten beri buyursun. Üçüncü kalp ki, menkus, yani tersine dönmüş kalp ki, bu da münafığın kalbidir. Münafık, önce hakkı tanımış, sonra inkar etmiş, önce görmüş, sonra da kör olmuştur. Allah'ın bizi münafıklıktan ve münafık hasletlerinin her birinden uzak kıl. Dördüncüsü ise kardeşlerim, iki tarafa da meyleden kalp ki, bu kalpte hem iman hasleti hem de nifak hasleti bulunmaktadır. Hangi tarafa ağırlık verirse, o tarafın hükmünü alır diyor. Evet. İçinde devamlı iman kandili yanmakta olan müminin kalbi Allah'tan gayrısını terk etmiş Allah ve Resulullah sevgisini her şeyin üzerinde tercihte bulunmuş haktan başkasından soyulup selamete ermiş bir kalptir. İşte bu kalpte devamlı iman kandili yanmakta. Bu kalp batıl şüphelerden Gayri meşru arzulardan kurtulmuştur. İçinde yanmakta olan iman kandili sayesinde iyice nurlandığı için gerek itikat bakımından gerekse amel bakımından tertemiz ve bembeyaz olmuş bir kalptir. Allah'ın bizi böyle arandır. Kafirin kalbi ise kapalı ve kilitlidir. Bunun için içine ilim ve imanın ışığı aksetmemekte. Nitekim Yüce Rabbimiz'in Yahudilere temas eden bir ayette bunu dediği gibi onlar kalplerimiz perdelidir dediler. Hayır. Ama inkarlarından dolayı Allah onları lanetlemiştir. Artık onlar çok az inanırlar diyor Bakara 88'de. Evet. Kalplerin, kafirlerin kalplerindeki bu perde bir nevi kalbin kabuk bağlamasıdır. Şüphesiz bu da onların Allah'tan gelen yüce hakikatleri inkar ederek tekebbür yani büyüklük taslamalarının bir cezası olarak oluşmaktadır. Eğer hakkı inkar sebebiyle kalplerinde bir perde veya kabuk Kulaklarında bir ağırlık ve gözlerde bir körlük hasıl olur. Nitekim biraz sonra vereceğimiz bir ayette de, Cabu'nun Subhanhu ve Taala'nın buyurduğu gibi, sen Kur'an okuduğun zaman, seninle Ahirete inanmayanlar arasında kapalı bir perde çekeriz. Onların kalplerine onu anlamalarını engel olacak kabuklar kulaklarına da bir ağırlık koyarız diyor. İsrak 45'te Rabbimiz subhanahu ve teala. İşte kalpleri öyle olanlar yani hakkı inkarları sebebiyle kalpleri perdelenip kabuk bağlamış, kalplerinde böyle engeller yaratılmış bulunan kafirler mabetlerde ve hiçbir yerde asla Allah'tan başkasına ibadet edilemeyeceğini söylendiği zaman merkeplerin aslanı görüp ürküp kaçtığı gibi kap kaçarlar. Evet. Yaban eşeklerinin aslanı görünce ürküp kaçtığı gibi kaçarlar kardeşlerim. Tevhid yani Allah'ın mutlak birliği ve Allah'ın dininde ancak Allah'a ve onun Resulü'ne uyulacağı hususu kendilerine tebliğ edildiği zaman bundan hiçbir zaman hoşlanmazlar. Kulaklarımız ağır da durmuyor. Kalplerimiz de kapalıdır gibi laflar ederek uzaklaşırlar. İlgili rivayette tersine dönüp devrilmiş kalp ile kalbine işaret edilmiştir. Nitekim Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala'nın kitabında dediği gibi size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Oysa yaptıkları işlerden dolayı Allah onları başaşağı etmişti diyor Nisa 88'de. Yani kendi inkarları ve işleri sebebiyle Allah onların kalplerini tersine çevirmişti de bu yüzden onlar bir tarafa o bir tarafa meyleder durmuşlardır. Şüphesiz bu ise kalplerin en kötüsüdür. Zira böyle olan kalp batılı hak kabul eder ve batıl ehliyle dost olur. Hakkı da batıl sayar da hak ehlini düşman edinir. Allah korusun. Tersine dönmüş veya iki tarafa meyilli bir kalbin gidişi Yüce Allah'ın elçisi ve Vesselam'ın gidişinin tersinedir. Bazen küfre yakın olur bazen imana. Akıbet hangi tarafa galebi çalarsa ona göre hüküm giymeye mahkumdur. Allah bizlere sıhhatli kalp versin, salim kalp versin. Her türlü kalp hastalığından bizleri belli buyursun kardeşlerim.